Uzaktan geliyorum, yüzüncü üniversitesine Vanda çalışıyorum felsefe bölümünde. E sağ olsun arkadaşlar, bir felsefesiyle ile ilgili daha doğrusu çağdaş felsefi sorunlarla ilgili bir e, paneller yapacaklarını söylediler. Bir e, felsefesiyle ile ilgili olarak da bana e, başvurdular. Onda onlara teşekkür ederim. E, başlık olarak da konuşulmayan konusuna susmak mı gerekir? Dolayısıyla bu başlık kendisi. Wittgenstein'e özellikle ilk dönem Wittgenstein'e çağrıştırıyor ve hatta onunla ilgili olacak. Ben de ona göre kendimi hazırlamıştım zaten. Ee, dil felsefesi genelde arkadaşlar felsefe içerisinde çok tercih edilen çok böyle özellikle insanların üzerine uzmanlık aldıkları bir alan değil. Çok teknik bir alandır. Wittgenstein'de çok teknik bir filozof. Özellikle ilk dönem gençten bilmiyorum sizin birçoğunuz herhalde e, felsefe öğrencisisiniz veyahut da felsefeyi dışarıdan okuyarak takip ediyorsunuz. Buradaki amacım özellikle Wittgenstein'i veya da dil felsefesini bir yere oturtmak adına sizin kafanızda bir resim canlandırmak. Bu resimi umarım canlandırabilirim. Şimdi temel mesele <gülüyor> bu şeyin de adının içerisinde içerildiği anlamıyla. Çağdaş felsefi sorunları. Dolayısıyla böyle bir sorunla ilgili konuşmaya başlamak bir şekilde Descartes'la en baştan bu olayı başlatmakla ilgili. Descartes e, e, yöntem üzerine konuşmasında ve ilk felsefe üzerine e, düşünceler ve meditasyonlarında kendisinden şüphe etmeyeceğimiz dolaşsız bir gerçekliğin varlığını soruluyordu. Malum onun e, yöntem üzerine konuşmasında edindiği şey yine e, bir şekilde dolaşsız olarak verili olan bize öznenin varlığıydı. Değil mi? Hani cogito ergosum ve meditasyonlarda da cogito ergosumun kendisinin neliği üzerine bir tartışma geliştiriyordu. Bu tartışma modern düşünceyi çağdaş düşünceyi derinden belirlemiş bir tartışmadır. Bütün bir modern felsefe aslında kartezyen düşünceyle bir şekilde hesaplaşmakla ilgilidir de denilebilir. Daha sonra bu öznenin varlığı ve da bu özdenin kesinliği dolaysız kesinliği ve bu kesinliği ilişkin tavır ondan sonra özellikle 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda iki farklı anlamda tepki olmuştur. Bu tepkilerden ilki habermasın düşüncenin a priorileri dedikleri tarih ve dil üzerinden gelişmiştir. 19. yüzyıl bir e, tarih felsefesi yüzyıldır ve bizim e, kesinlik arayışımızda kendisiyle hesaplaşabileceğimiz alan tarihsel bir alandır. Bu alan içerisinde birçoğunuzun aşina olacağı düşünürler. Özellikle Hegel, Marx gibi birçok farklı düşünür. Bu e, daha sonra tabi e, Dilthey bunu her olarak dönüştürüyor. E, i̇nsanın üzerine konuşabileceği kesinlik alanı olarak ortaya koydukları anlamda tarih ele almışlar ve tarih bizim mezun olmuş, olmuştur. Fakat 20. yüzyıl ...bir dil felsefesi yüzyılıdır. Çünkü artık... ...Wittgenstein'da e, bu dönüşümün... ...çok önemli bir yerinde... ...durmaktadır. Wittgenstein... E, e, ...tabi... E, ...tek başına Wittgenstein değil... E, ...19. yüzyılın sonlarında özellikle... ...dönüşüm tam da bu bağlamda ele alındığında... birçok farklı alandan... ...gelişiyor. Örneğin Husser... E, dilin özneye bağlı olan yanını dilin özneden bağımsız olan yanından ayırarak. Yani daha doğrusu aslında tartışmada tümünde bu e, tavır var. E, i̇şte fenomenolojisini temellendirmeye çalışıyor. Yani bir bilim olarak felsefeyi kurmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken tarihten dile aktarıyor olayı. Yine Diltay e, geliştirdiği hermeneutik yöntemiyle bunu kendisi tarihin isimleşmiş biçimi olarak gördüğü dil yoluyla veyahut da metin ve yazı yoluyla yapmaya çalışıyor. Yani bizim üzerine konuşabileceğimiz bir nesnellik alanı varsa bu ancak yazı dolayımıyla veyahut da dil dolayımıyla çalışacak ki nitekim onun ardı da olan ama ondaki epistemolojik tavrı kınayan, daha çok ontolojik bir bakış açısına sahip olan Gadamer ve Heidegger yine aynı tavrı sürdürerek bunu ontolojik bir bakış açısıyla dil üzerinden yapmıştır. Mesela dil Heidegger, Gadamer'de tarihin kendisinde cisimleştiği gelenektir ...ve o geleneği bize dil yoluyla aktarılır. Yine e, yapısalcılık 20. yüzyılın başlangıcında bir başka düşünce akımı... E, ...kendisi bir dil bilimci olan Ferdinand de Sosur... E, ...yine dilin toplumsal yerini öznel yanından bu eden ayırarak aynı tavrı gerçekleştirmiş... Ve yapısalcı daha sonra gerçi kendisi yapısalcılık diye yapı kavramını kullanmasa da sis, dizge kavramını kullanır. E, benzer bir yaklaşımı ele almış. Bizim bugün e, üzerine konuşacağımız e, Wittgenstein'ın olan asıl e, aynı tavrı analitik felsefenin kurucusu olarak gösteren Frege de onun e, aslında kendisi bir e, matematikçidir. Daha sonra mantığa matematiksel simgelerin doğasına ilişkin düşünceleri onu mantığa. En nihayetinde bu düşüncelerin yani onu dil felsefesine kaydırmıştır. Onun temel bir referans yazısı olan anlam ve göndergede dilin işte biraz önce bahsettiğim özneye bağlı yanını dilin özneden bağımsız yanından ayırmaya çalışmış ve bunu anlam ve göndergede iki ayrı kavram bu yapmıştır. Bu kavramlar işte e, Sint en Bedeutung kavramları e, Bedeutung gönderme veyahut delalet edilen şeydir e, Sint kavramı ise bizim anlam diye çevirdiğimiz ama aslında teknik olarak sadece Türkçe çevirisi değil İngilizce çevirisi de sorun olan bir kavram Kimcil felsefesinin böyle bir sorunu var Üzerine konuştuğumuz kavramlar, e, terimler çok iyi tanımlanması gerekiyor fakat dilin belli olanakları bunu bazen çok da iyi başaramıyor. Dolayısıyla e, ben zaman zaman sin bu İngilizce'deki sense karşılık gelir. işlem diye de çevrilebileceği. Çünkü dilin... E, şimdi ben size bir şey söylüyorum. Burada size konuşan benim. Benim söylediklerimden bağımsız. Benim söylediklerimde ama beni de aşan ve kapsayan bir anlam var mı? Mevzu bu aslında. Yani frege dilin tam da bu yanını belirlemeye çalışıyor ve bu nedenle sens veyahut sin kavramını kullanıyor. Çünkü nedir? Ee, Bedeutung örneğin bir sözcüğün o sözcükle karşı, e, söyleden karşılığı olan bir nesnedir. Bu her zaman bir nesne değildir. Bir tümce içerisinde dile getirildiğinde bu bir... E, ...doğru da yanlış olma durumudur... ve da bir doğruluk değeridir. Ee, Tabi teknik anlamda... ...Wittgenstein... ...bir şekilde Frege'nin... <gülüyor> ...devamı bir düşünceyi... ...savunuyor ve bununla ilgili bağda da... E, ...Wittgenstein'ın... ...zaten... E, ...Viyana'da yaşayan... biri ...çok zengin bir ailenin... ...çocuğu... E, ...çok erken yaşta, çok kültürel... ...olarak... E, ...doygun bir eğitim almış, ailesinin birçok üyesi, e, işte hem besleciler var, kültür adamları yani... E, ...bu bakımdan çok fakir olmayan bir eğitimi var ama mimar ve bu nedenle Frege'nin yanına gidiyor, matematikle de ilgileniyor. Frege onu e, Russel'la, Bertrand Russel'la e, yanına işte bir Frans mektubuyla gönderiyor. Ve Wittgenstein'ın yolculuğu da işte tam bu noktada başlıyor. Wittgenstein, Cambridge'e e, vardığında Russell o zaman zaten çok popüler ve ünlü bir e, düşünür ve siyaset adamı, tanınan bir sima. E, Russell'la ilk başta mantık üzerine çalışmaya, matematik üzerine çalışmaya başlıyor. Ve zamanla mantıkla ilgili çalışmalar yapmaya başlıyor. Bu çalışmalar esnasında tabii Russell... Genç Wittgenstein'ın çok keskin bir zekası var. Ve bu nedenle felsefe tarihinde de çok kendine has bir yeri vardır. Hani çok meslekten bir felsefeci olmamasına rağmen yani bir felsefe tarihi malumatı yok net olarak. Çok iyi bir felsefe eğitimi almamış. Ama Russell'ı çok etkiliyor. Ve mantıkla ilgili ilk düşüncelerini henüz 20'li yaşların başlarında tam da Russell'la birlikte yaptığı konuşmalarda ortaya koyuyor. Bir de çok deli dolu bir filozoftan bahsediyoruz. Wittgenstein çok yaşayarak düşüncelerini geliştiren bir filozof. Zaman zaman zaten bu belki şeyden sonra daha açık olacaktır. İlk dönemi dönemini bitirdiği zaman çok uzun süre hiçbir şey yazmıyor. Zaten başlıkta da o dile götürülemeyen konusuna susmak gerekir mi? sorusunun yanıtını kendince veriyor. Uzun bir süre susuyor. Gerçekten suskunluğa bırakıyor. Bunun için köyde öğretmenlik yapıyor, bahçıvanlık yapıyor. Çok zengin bir ailenin üyesi olmasına rağmen ailesinin çok ciddi bir servetini bütünüle reddediyor. Böylesi bir kişilikle karşı karşıyayız. Bu nedenle hep Wittgenstein'ın e etkileri işte Wittgenstein 20. yüzyılın işte Heidegger'le birlikte en büyük iki düşünürden biri olması bir tartışma konusudur. Çok farklı iki felsefeci yani Heidegger ve Wittgenstein ama dönüp dolaşıp aslında her ikisi de çok farklı kamplarda yer almalarına rağmen benzer bir ruhsal, tinsel iklimde çok aynı konuları çok farklı bağlamlarda ele alan iki düşünür olarak görülebilir. Eee Wittgenstein'ın İlk dönem yapıtı olan Traktatus. Bir önce onun üzerine konuşalım. Aslında onun yaşarken yana, yayınlanan bir e, küçük yazıyı makaleye saymasak tek yapıtı. Kısa çok e, yani bugün okumak için önünüze koysanız 1,5-2 saatte okuyabileceğiniz kadar e, kısa bir yapıt. Fakat çok büyük bir etkisi olmuş. Bu etkiyi tabi birçok farklı bir bağlamda değerlendirebiliriz. Ee, özellikle e, Viyana çevresiyle ilişkisi, Viyana çevresinin bur yapıtı, kendi kutsal yapıtları gibi görmeleri ve o analitik felsefenin veyahut da pozitivist analitik filozofların çok fazla e, refere ettikleri bir yapıt olması ve dolayısıyla e, haklı veyahut da haksız kazandığı bir ünden bahsedeceğiz. Ama bu ün daha sonradan, yani bizim de iddiamız bu olacak, benim de iddiam bu olacak. Yapıtı aslında söylemek istediğinden farklı bir yere taşıyarak yapıtta içerilen e, temel tavrı yok etmiş. Yani benim de söylediğim bir şey bu, e, düşündüğüm bir şey. Daha sonradan genel kabul edilen de bir şey. Zaten Wittgenstein'in kendisi, e, Traktos'u yapıtın biraz kendisiyle ilgili var. Yapıt aslında yedi tane temel önermeden oluşuyor. Hiç bakanınız oldu mu bilmiyorum. Traktatusa. Yedi temel önermeden oluşuyor. İlk üçü dünya hakkında daha sonra dil hakkında ve en sonda bir nihai son veriliyor. Nihai sonda işte konuşulamayan konusunda susmak gerekir. İşte biraz önce bahsettiğim kendini daha sonradan uzun yıllar sürecek bir suskunluğa bırakılmasının nedeni olan bu susma mevzu tam orada açılıyor. Yapıt diğer birçok büyük felsefe yapıtı gibi çok iddialı. Felsefi sorunlara nihai çözümü verdiği iddiasından. Yani ben bu kitabı yazdık bitirdikten sonra felsefeyle ilgili sorunları zaten bir şekilde bir yere koymuş olacağım diye. Ee, Fakat bunu yaparken yapıtın söylerken sınırlandırdığı veya söylerken söylemeden bıraktığı temel bir nokta gözden kaçırılmış. O üzerinde susmak gereken nokta aslında benim e, de bugün anlattırmaya çalışacağım temel nokta. Bu da etik ...estetik ve hatta ...öznenin kendisinin mevzu edildiği... ...o metafizik öğeler... Nitekin bir mektubunda... E, ...Wittgenstein tam kitap yayınladıktan... ...çok kısa bir süre sonra... ...19, -19 yılının Kasım'ında bir arkadaşın yazdığı mektupta... ...kitabın ana fikrinin etik olduğunu... ...kitabın iki kısımdan... E, ...oluştuğunu... E, ...ikinci kısmın etikle ilgili ve önemli kısmı olduğunu... ...birinci kısım burada yani... ...kitap içerisinde söylenen şeylerin tümü olduğunu... ...ikinci kısım da... ...söylemeyerek aslında... ...bir şekilde etiği... ...sınırlamanın yolunu da göstermeye çalışmakla ilgili... ...bir tavrı ortaya koyduğunu söylüyor. Ee, bu bakımdan hani... E, ...Traktatus çok zorlu bir yapıtta. Çünkü söyleyeceği şey... ...söylemeyerek söyleyen bir yapıt. Yani... ...biraz da bizi, kendi okurunu çok zorluyor. Bu bakımda mesela çok ilginçtir. Kendi hocaları olan Frege, yani çok etkilendi. Frege var asılı, Wittgenstein kitabı anlamamakla suçluyor zaten. Yani Frege için çok ağır ifadeleri var. Yani zaten bu kitabı anlayacak durumda değil diyor mesela. Yani Frege için. ki kendisi çok etkilendi. Şimdi böyle bahsedilen bir kitabını biz nasıl okuyacağız? hatta bu kitapta aslında ne söyleniyor? Yani başlı başına e, bir sorun, yani bir felsefe öğrencisi veyahut da bir felsefe okuru e, traktatus'u nasıl okumalı ve traktatus bize ne söylüyor? İlk başta arkadaşlar, bu hani bizim dil felsefesi, bir linguistic dön diye bir şey var e, 20. yüzyılla birlikte oluşan, dilsel dönemeç diye adlandırılır. Temel sorun arkadaşlar, 19. yüzyıla kadar hep bir bilgi sorunu bilmek zorun ve dolayısıyla bir hakikat arayışı var. Yani Descartes'le başlayan e, hakikat, bu mutlak hakikat olabilir veyahut da e, Nietzsche'nin de söylediği perspektif bir hakikat olabilir ama e, burada kastedilen şey bir hakikat mevzusu. Hakikat veyahut da doğruluk dediğimiz şey ise şu 3-4 şeyin, bir önermenin, bir düşüncenin, bir yargının Hatta da e, bir tümcenin, değil mi? Tümceyle dile getiren şeyin doğru olabilir. İşte... E, ...Wittgenstein temel değişiminin... ...artık hakikat sorunu, sorunu yerine... ...anlam sorunu... ...öne çıkarmakla olacağını söylüyor. Artık benim için... ...bu aslında dilsel döneme... ...adlandırılan şeyin de temel iddiasıdır. Hakikatin ne olduğu değil... ...hakikati de içeren şekilde... ...hakikatle dillendirilen anlamın... ...ne olduğunu mevzu edeceğim... ...diyor. Nitekim... Kültür ve Değer adlı bir kitabı var. Türkiye'de başarılı bir çevirisi var. Oradan devam bak size şey okuyayım. Felsefe yapma tarzım bana hala ve her seferinde yeni geliyor. Kendimi sık sık inelememin nedeni de bu. Tarzım yeni kuşağın etine kanına karışacak. Onlar bu inelemeleri sıkıcı bulacak. Ama benim için bunlar gerekli. Kullandığım yöntem asıl olarak doğruluk sorunu bırakıp yerine anlamı sormayı içeriyor. İşte anlam sorunu Biraz önce de Frege için, diğer filozoflar Husserl için, yapısalcılar Sosur için ve diğer birçok filozof için geçerli olan şey şu. Bir şey söylerken aslında ne demek istiyorum? Yani bugün sizinle konuşuyorum. Herhangi bir şey söylüyorum. Değil mi? Şu anda da bir şeyler söylüyorum. Size bu şeyleri söyleyerek aslında ne demek istiyorum? Bütün mevzu bu. Burada yine boşa dönerek ...ayrımı yapayım. Bunu, bu soruyu soran kişi ben... ...veyahut sizseniz... ...bu soru şu anlamda ikiye ayrılıyor. Bunu söyleyen kişi olarak... ...a kişisi olarak ben... ...bu sözlere demek istiyorum? İki... ...bu söz benim size söylediğim şeylerden... ...bağımsız olarak aslında ne demek? İşte anlam... ...tam da bu ikinci sorunun... ...bağlamında bir yere oturuyor. Yani... E, ...bugün... Mesela masada su şişesi su pet bulunuyordu dediğim zaman siz bununla, bu tümceyle aslında size ne demek istediğimi anlıyorsunuz çünkü neden gerçekten de görüyorsunuz ki masanın önünde üstünde pardon pet şişi duruyor, şişi duruyor ve siz onu gördüğünüz için bunu doğruluyorsunuz. Ama bu her zaman böyle değil değil mi? Hani o zaman ne diyecektik? Dolayısıyla burada ayrım genç bu. Wittgenstein'in yapmaya çalıştığı da bir dil, dünya karşılıklılığı yaratmak. Yani ben mesela biraz önce size bir önerme söyledim. Burada önerme denmesi gerekiyor. Çünkü ilk döneminde gençten dilden anladığı şey mantık. Mantığın dili. Yani bilhassa çünkü Türkçe'de... İki tane çevirisi var Traktatus'un. Biri çok bulunamayan bir çeviri Ali Özkoz yaptığı. Biri daha popüler olan bir çeviri e, e, Oruç Aruba'nın yaptığı. Orada Tümce denmiş. E, Ama burada önemli olan Wittgenstein'in nerelerden beslendiğini tespit etmek ilk. Wittgenstein Frege ve Russell'dan beslenmiş. Ama sadece kitap Frege ve Russell'ın ortaya attığı teknik anlamda değil. Bu biraz önce bahsettiğin anlam sorununda da yetinen bir kitap değil. Ki bizi sustuğumuz noktaya çeken de aslında ikinci tarafı. Wittgenstein, isteme ve tasarım olarak dünyanın yazarı olan Schopenhauer'un isteme kavramından da etkilenmiş. Wittgenstein, Schopenhauer üzerinden e, aklın sınırlarını çizmeye çalışan ve bu nedenle bilgimizin olanaklı koşullarını değerlendiren Kant'tan etkilenmiş. Değil mi? Kant'ın kendisini nasıl aklın sınırlarını çizerek, bizim bilmek iddiasında olduğumuz şeyi nasıl bildiğimizi sorgulama konusu ediyorsa, Wittgenstein'in kendisi de dilin sınırlarını çizerek, dil yoluyla dile getirilebilir olanın sınırlarını ortaya koymaya çalışmış. Nitekim Kant'la Wittgenstein arasındaki bağlantı bunu da aşaracak Bir şekilde Kant'ın numen ve fenomen ayrımını biliyorsunuzdur belki, Şimdi örneğin şu şeyi gördüğünüz zaman, değil mi? Bir ağırlığı, bir sertliği, bir kokusu, bir biçimi, birçok şeyi var. Bunların hepsi fenomen. Birer fenomen. Bizim bildiğimiz bu şeyde ancak bu kadar. Ama bu fenomenlerinden tadı, kokusu, rengi, biçimi, neyse ayrı olarak petşeyinin kendisi bize kapalı. Değil mi? İşte bu nümen, kendinde şey dediğimiz şey, benzer bir ayrım işte e, bir genç dağında söylenebilir olan veyahut da söylenemeyen yalnızca gösterebilir olan ayrımında buluyor. Ee, kitap bir, gerçekten de 1.1 bir, bir, bir. bir önerme ortaya koyuyor. 1.1 1.2.1 1.2.1 böyle alt önermeleri var. İşte 2 2.1 böyle baya baya değişiyor ve en sonda 7. önerme var. Ona biraz önce bir şey Böyle bir kitap. Mantık kitabı. Çok simgesel şeyler de var. Hani bizim çok okumakta haz etmediğimiz türde bir kitabı aslında böyle. Biçimsel olarak. Ee, kitap, bütün felsefi sorunların e, dilin mantığını yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını söyleyerek başlıyor. Yani e, ilk iddiası bu. Dolayısıyla bütün her şey aynı Hegel'in. Tim'in fenomolojisinde aslında bütün kitap boyunca söyleyeceklerini ön sözde söylemesi gibi çok kısa bir ön sözde daha sonradan ben zaten söyleyeceğim her şeyi söyledim diyor. Yani bakarsanız bir paragraftan daha uzun bir ön söz değil. Yani benim amacım neyin düşünebilir olduğunu, neyin söylenebilir olduğunu belirlemek ve dolayısıyla bunu belirleyerek neyin düşünülemeyecek veyahut da söylenemeyecek olduğunu sınırını ortaya koymak. Trafstatus'un ilk önermesi arkadaşlar dünya hakkında. Ona göre dünya olduğu gibi olan her şeydir. Bakın şimdi çok teknik ifadeler kullanmak durumunda kalacağım. Bunu söylemekle Wittgenstein dünyanın şeylerden, <gülüyor> olgulardan oluştuğunu, söz konusu olguların ise neyin gerçekte olup olmadığını bize gösterdiğini belirtir. Şimdi Wittgenstein olgu kavramından bahsediyor. Ama tabii bizim için bu olgu e, bir nasıl bir olgu yani bir sosyoloğun el aldığı bir gibi bir olgu değil yani sürekli ineleyen bir olaydan bahsetmiyor değil mi deprem gibi savaş gibi benzeri bir olaydan bahsetmiyor olgu demesinin özel bir önemi var çünkü dünya nesnelerden de oluşuyor diyebilirdi ama nesnelerden değil olgulardan oluşuyor demesinin özel bir nedeni var çünkü onun için önemli olan şey, e, zamanla bunu okudukça şey yapacağım. E, şimdi yine petşi örneği çok seviyorum, önünde olduğu için petişe masanın e, üstünde duruyor. Bunun kendisi bir olgu, bir de açısından olgun ne olduğunu açıklamak açısından e, petişe bir nesne ama burada söz konusu olan olgu. Ve dünya nesnelerden değil burada bahsedilen bir önerme ile dile getirildiği şekliyle bu olgulardan oluşuyor. Bilmiyorum çok ayrıntılı anlatayım mı yoksa temel şeyleri mi söyleyeyim ocakayı hocam ama. Allah siz de serkiniz hocam. Yani <gülüyor> sizin yani, için. E, ne demek istediğimi daha çok merak ediyoruz. Öyleyse şöyle anlatayım. Wittgenstein için arkadaşlar dil bir tarafta, dünya bir tarafta bir şablon oluşturuyorum size. Şimdi en aşağıda dil tarafında arkadaşlar adlar var. Atlar, atlar. İsimler, evet. Mesela, evet. işte masal. <gülüyor> Diğer tarafta da atların karşılık geldiği neler olabilir? Nesneler. Ama Wittgenstein'in temel ilgisi ne atlar, ne nesneler. Atlardan oluşmuş temel önermeler, veyahut da çekirdek önermeler, ya da nesnelerden oluşmuş. Biraz önce bahsettiğim gibi e, onun Sahver Halten e, İngilizce State of Affairs ve Atomic Facts olarak çevirdiği şey durumları. Bütün karşılıklık ilişkisini niye analitik felsefe denirse aklınıza gelsin diye söylüyorum. Örneğin ben bir tümce dile getirdiğimde bu tümceyle dile getirilen şeyin kendisini indirgediği bir temel önerme olması gerekiyor. Bu temel önermenin karşılığı olan bir şey durumu olması gerekiyor. Şimdi bakın temel önermeler veyahut da e, karşılığı olan şey durumları bu genç tayında. Diyelim ki e, hep söylüyorum pet şişe e, masanın üstüne duruyor. Bu bir temel önermedir. Değil mi? Bu bir e, temel önerme pardon e, bu bir olgudur. Yanlış söyledim. E, bu bir olgudur. Mesela burada bunun rengi Mesela pet şişe, şeffaf ve üstünde mavidir. İşte masa şöyledir, sert. falan. Bunların hepsi birer şey durumu. Olgular bu bahsettiğimiz şey durumlarından oluşuyor. Ve bu şey durumları nesnenin arasındaki bağıntıları ve ilişkileri dile getiriyor. Şimdi bir tarafta şey durumları var. Değil mi? Bunlar dünya tarafında. Bir tarafta da temel önermeler var. Arkadaşlar şimdi bu temel önermelerden önermeler... Değil mi? toplamıdan önermeler, önermelerden de dil oluşuyor. Bir tarafta şeyler var, şey durumları var, şey durumlarının karşılığında olgular, olgulardan da dünya oluşuyor. Burada kastedilen dil-dünya karşılıklılığı arasındaki şey de şu, diyor ki benim dünya ile ilgili konuşabilmemi sağlayan bir mantıksal ortaklık olması lazım. Yani dille dünyanın mantığı arasında bir ortak biçim olması lazım. İşte benim e, mevzum, bütün sorunum bu biçimden hareketle bir şey söylerken onu dünyadaki karşı şeyi belirleyerek anlam sorunu ortaya koymak. Onun anlamı resim kuramı bu söylediğim şey üzerine. Ben mesela e, e, bir tümce dillendirerek bir resim çiziyorum size değil mi? Burada biraz önce masala, şey burada gördüğünüz bir resim gibi resim. Yani balerin siyah bir e, fon üzerinden ışık vurduğu halde değil mi? Kendi şeyini e, sanatını icra ediyor ya yani Bu bir resim. Sizin resim çiziyorum ve bunu resim benim dil yoluyla çizdiğim bir resim. Eğer ki bu resim yani dille ortaya konulan bu e, şey kendisinin ...en nihayetinde aitinde din ...şey durumu e, dediğimiz şeylerde bir karşılığı yoksa... ...bakın arkadaşlar... ...bu bütün mevzumuz olan... E, ...oruç arombanın saçma dediğim... ...ama benim anlam dışı dediğim... ...şeye karşılık geliyor. Yani Wittgenstein'in en nihayetinde... hakkında susmamız gereken noktaya karşılık geliyor. Bu nedenle... E, ...Wittgenstein... E, ...şöyle diler getiriyor... Ee, Öncelikle şunu söyleyeyim. Anlam, sens... iki tane şey var. Çok karıştırıyor. Aslında yapılması gereken önemli bir aynamdır. Niye anlamlı işlediğimi söyleyeyim size. Senseless ve nonsense kavramları. Çünkü... E, senseless, yani anlamsız olan şey... Yine dil yoluyla dile getirilebilir bir şeydir. Bu Wittgenstein için iki şeye karşılık gelir. Totolojiler ve çelişkiler. Yani... ...doğru veyahut yanlışlığı... ...yani her zaman doğru olan... ...totolojiler... ...her zaman yanlış olan çelişkiler... ...bunlar dil yoluyla dile getirilebilir şeylerdir... ...ama... ...kendisi... ...dil yoluyla dile getirilemeyen... ...yani benim kastettiğim şeyi... ...çok özetleyerek söylüyorum... ...bir şey dillendirdiğim zaman... ...en nihayetinde... ...indirgenebildiği temel önermesinin... ...karşılığı olan bir şey durumu yoksa... ...arkadaşlar burada... E, deney aşırı bir yere geçiyor. Yani aşkınsal bir alana atlanılıyor. Yani hakkında sıtmamız gereken nokta bu. Yani bu açık mı bilmiyorum da yani bütün mevzu aslında çok çok dünya olgularını toplamadı düşünce bir olgu yani bununla bütün bunları söylemek dışında yani bütün temel ilk şey bu. Bunu yaparak özne etik estetik Tanrıhta gibi bir şekilde kendisi bir şey durumla indirgenemeyecek şeyler, değil mi? Konusunda nereye kadar konuşabileceğimiz de yolunu belirlemeye çalışıyor. Çünkü bunlar yani burada önemli olan vurgu da şu yani dil bir şekilde neyi nereye kadar söyleyebilir, dil yoluyla söyleyebiliriz. Yani mevzusu bu. Ve nereden sonrası sadece gösterilebilir. Yani e, çok basitleştirerek söyleyeyim. Yani bugün etikle ilgili bir önerme bulalım. Doğru eylem değil mi? Doğru eylemek şunu yapmaktır. Dediğim zaman ben bunu dil yoluyla dillendiremiyorum. Yalnızca gösterebiliyorum. Yani Wittgenstein'ci kabullerle düşündüğümüz zaman. İşte e, Wittgenstein... ...tam da kendi temel mevzusunun bu olduğunu söylüyor. Hatta... ...ben buraları şey yapayım... ...kendisinden hareketle... ...ona göre... ...Wittgenstein'a göre... ...Kartezyen felsefe geleneği... ...bildiğini, iddia ettiği şeyler ...bilmediğini ve bileceğini görememiştir. Oysa Wittgenstein ilk döneminde... ...tek bencilerin kastettiği doğrudur... ...dünyam benim dünyamdır... Ve bu da dilimin sınırlarının, dünyamın sınırları imlediği düşüncesidir. Burada özne kavramından bahsediyordum. Böylece ben 5 5.5.63. Beş önerme. Bu biçim biçimde Schopenhauer'ın, dünya benim tasarımımdır diyen Schopenhauer'ın izini yankılıyor. Ona göre fikirler tasarımlayan ve düşünen özne yoktur. ve eş değişle varsa da bu dünyaya ait değildir. Daha çok bu dünyanın bir sınırıdır. Wittgenstein bunu anlatmak için gözlü örnek verir. Yani burada ilk başta bütün düşünceye yapan özne ve beni sorguluyor. Göz önündeki her şeyi görür ama kendisini göremez. Ve biz de gözün gördüklerinden hareketle gözün var olduğunu çıkarsayamayız. Çünkü şeyde apriori bir düzeni yoktur. Böylece demin de söylediği üzere tek benciliğin kendisi yok olacak bir noktaya kadar küçülür ve geriye saf gerçeklik kalır. Bir bakıma her şey kendisine hareketle ele aldığımız ben en sonunda tırnak içerisinde küçük benle başlayan tümceler içinde yok olur ve geriye tümcelerin ortaya koyduğu saf gerçeklik kalır. Bu durumda felsefenin ilgilendiği ben dünyanın sınırı olan metafizik bir öznedir. Wittgenstein tüm kişi de bu mantıksal bir dil kurarak dünya hakkında konuşmaktan bahsettikten sonra e, Şimdi burada felsefe sorunlarla ilgili şu örneği verim. Düşünce diyor ki... E, dil düşünceyi gizleyen bir örtü gibidir. Bizim bahsettiğimiz... Eğer onu bir örtü olarak söylersem söyleyeyim. Bu şeye benzer. Kişilerin giydiği elbiselere benzer. Yani ben düşünce olayım. Bu biraz şey bir, bir oldu ama... E, dil de bu giydiğim elbise olsun. Burada asıl sorun... Benim er, giydiğim elbiseye bakarak... Ben hareketle... Benle ilgili konuşmak gerekiyor. Yani dilin temel sorunu bu. Bir şekilde şeylerin kendisi en sonunda o yüzden mantığın bütün önermeleri totolojidir deyip bir tarafa atacaktır. Yani mantığın önermeleri bize bir şey söylemez en nihayetinde. Yani bir şey söyleyecekse yine öyle bir noktaya geldiğimiz zaman ee, tabii bir şey söyleme iddiasını taşırsak bunu hiçbir zaman kendisi söylemese de bahsettiği turda metafizik dili kullanarak söylemek zorunda kalız Ama işte bunu nasıl yanlış anlıyor ee, ki pozitivistler bunu e, yerlerden hareketle bütün metafizik her şeyi yakalım yıkalım diyorlar. Ben devam edeyim. Ona göre bütün önermeler, totoloji yani her zaman kendini onaylayacak, olumlayacak şekilde önermeler olduğunu söyledikten sonra... Ona göre bu önermeleri içerikli göstermek tümüyle yanlıştır. Wittgenstein belki gerçekten neyi önemsediğini arada kalmış bir önermede şu şekilde belirtir. Biz mantıksal önermeler olmaksızın da ileriz. 6.122. önerme. Bu bakımdan mantığın dünyanın yapı iskelesine benzeten Wittgenstein için mantıksal önermelerin bir ana fikri yoktur. Veya aslında hiçbir şeyden söz etmezler. Yani mantıkta biz imler aracılığıyla... Bir şeyler dillendirmekten çok imlerin kendileri hakkında konuşuruz. Yani mantık aslında hiçbir şey söylemez diyor. Bu kadar katı bir mantık sağlayıp bulduktan sonra. Bu nedenle ona göre mantıkta hiçbir şey şaşırmayız. Mantık olsa olsa dünyanın bir yansımasıdır ve bu anlamıyla mantık dene aşırıdır. Biyatı yani taşkındır. Bir genç göre gerçek dünya benim istememden bağımsız bir alandır. Bir dünyadır. Bu bakımdan dünyanın anlamı dünyanın dışında bulunmaktadır. Dünyanın içinde hiçbir şey hiçbir değer bulunmaz. Bu bakımdan etik önermeleri olanaksızdır. Yine kendi önermesi. Onun için etik önermeler olgusal dil yoluyla söylenemezdirler. Sonuçta etik ve onunla aynı olan estetik de dene yaşıdır. Dene yaşırığı bu ara bizim Kurtuş Hoca'dan hareketle trazantan karşı olarak kullanıyorum. biraz şeyde Kant'a da gönderme yaparak. Yani orada deneyen de olarak bulmak gerekiyor. Onun için iyi olan kutsaldır. Bu kendi ifadesiyle onun etik anlayışını özetidir. Ama söz konusu iyi, olgu uzayının dışında yatar. Bitbik Gençtan kitabının bir bu bölümünde o katı mantıkçı kimliğinden sıyrılıp bir gizemci bir konuşmaya başlar. Ona görüm göre ölümle dünya başkala, başkalaşmaz. Yalnızca sona erer. Ölüm bir yaşam olayı değildir. Onu deneyimleyemeyiz. Bakın giderek çok katı bir mantıkçı olan Wittgenstein e, ölümle ilgili konuşmaya başlıyor. Ölüm bir yaşam olayı değildir. Onu deneyimleyemeyiz. Sonsuzluk şu anda yaşayanındır. Şimdiki zamanın sonsuzluğuna bu vurgü felsefesinin en derinlikli içerimlerini içinde barındırır. O götenin ünlü yalnızca şimdi bizi mutluluğumuzdur diyen sözünü yankılar defterlerinde belirttiği gibi şimdi yaşayan insan için mut, yaşayan insan mutludur ve onun için ölüm yoktur. Bakın hiç katı bir öne mantıksızca beklemediğiniz cümleler. Ben hani hepim çektiği için özellikle buralar. Eee okursanız altıncı önermenin alt önermelerinde dile getirilen e, yaşam, ölüm, mutluluk gibi konularda geçen e, mevzular e, ki kitabın ikinci kısmı diye hani biraz önce atlandığı kısım var. Ee, i̇lginç bir şekilde Tolstoy'dan geliyor. Ee, Wittgenstein bu kitabı yazdığı zaman, e, ikinci kısmı yazdığı zaman askerde e, cephede savaşan bir er. Gerçekten de savaşıyor. İlk başta arka görevde bulunsa da ön cephede savaştığı bir dönem de oluyor. Hatta tutsak düşüyor. Kurtarmak için Bertrand Russell'ın e, araya girmesi gerekiyor onun e, Tolstoy'un Kısa İncil'i diye bir yapıtı var. Ben hani okumadım ama e, biliyorsunuz Tolstoy e, 19. yüzyılın büyük yazarı olarak daha sonra da kendini bul, bağlı bulundu ortodoks düşüncenin ayırarak kendine ait bir dinsel metafizik yani mistik yönü yüksek bir düşünme biçimini kuruyor. E, e, ve ilginç bir şekilde kendisi çok hani inançlı bir düşünür olmayan ve sürekli atest olduğunu vurgulayan Wittgenstein bu şeyden de çok etkileniyor. Ve diğer bir kitap yine o dönem yanında çok taşıdığı ve ilginçtir Tolstoy'un da ölürken yanında bulundurduğu tek kitap olan Karamozo kardeşler. Birçoğunu dokunmuşsunuzdur veyahut da biliyorsunuzdur. Dolayısıyla gençten traktatusu aslında birbirinden çok farklı yerlerden gelen etkilere maruz kalmış. Yani Frey'e gibi çok katı bir mantıkçı ki kendisi analitik felsefenin ve aynı zamanda simgesel mantığı da kurucusu. Dan etkilendiği kadar Schopenhauer gibi e, düşünsel kaynakları doğu düşüncesine, zen buddüzmüne varan bir başka ve daha sonra Nietzsche'yi de çok etkileyen özellikle isteme kavramıyla bir başka filozof. Bir diğer tarafta da çok farklı bir düşünsel iklimde olan Tolstoy ve e, Dostoyevski. Dolayısıyla e, biz dünyayı anlama yolu çok farklı kaynaklardan beslenmiş ama bunu gerçekten de yaşayarak sürekli sınayan bir filozofla karşı karşıyayız. Ee, hayatını okursanız ki bu konuda Türkçe'de çok iyi bir eser de var dahinin görevi diye gerçekten de çok sıralı bir şey bir hayatın olduğunu ama sıra dışı olan bir hayatı olmasına rağmen ölürken de şunu diyebilecek kadar da şanslı olduğunu ...söyleyeyim, son sözü arkadaşlarıma söyleyin... ...gerçekten de iyi bir yaşamım vardı diyor mesela... ...hep söylenir ya... E, ...filozofların veya da düşünürlerin... ...son sözleri nedir diye... E, ...bu bakımdan... E, ...gerçekten de... hani ...ben size bir resim çizmeye çalışıyorum... ...yapmaya çalıştığım bu... E, ...kimle karşı karşıya olduğumuzu... ...bilmeyiz açısından... ...fakat bir değil, iki Wittgenstein'de var... ...bunu da bilmeniz gerekiyor... ...bu ikinci Wittgenstein kim... Ee, ilk dönem Wittgenstein suskunluğa kendini verdikten uzun bir süre sonra bahçıvanlık yaptıktan sonra öğretmenlik yaptıktan sonra hatta daha sonra ablasının e, da kalacağı evin mimari tüm şeyini yaptıktan sonra Wittgenstein tekrar Cambridge'e dönüyor. Bu sefer farklı bir Wittgenstein olarak pek az filozofa nasip olacak şekilde iki ayrı felsefe geliştirecek bir düşünür olarak. İkinci dönem yaptı Kendisi yaşarken değil de arkadaşları ve öğrencileri tarafından öldükten sonra yayınlanan felsefi soruşturmalar veya da felsefi araştırma olarak Türkçe'ye de çevrilmiş. Sanırım biz çevirmeyi de herhalde burada bir hocaydı değil mi? Dolayısıyla hani belki tanrıcı olabilirsiniz. İkinci bir dönemi de var. Bu ikinci dönem Wittgenstein tabi çok farklı. Ama yine de ki belli noktalarda Benzerlikler de var hani bu bir uzun uzadaya yapılacak başka tartışmanın konusu. Ama benim ilgimi veyahut da buradaki konuşmanın temel şeyi ilk dönemlik gençler olacak. Çünkü bir şekilde ne ne de, ne konuda susmamız gerektiğini söyleyen bu ilk dönemlik gençler. Ee, o zaman karpeti bağlayacak gibi hali olacak. <gülüyor> şey, bir şey soracağım acaba üstüne Dövdüm ama ben dağıldım yani. Kesin bir ansiye çok cayip vaşsin ama bir şeyi belki açıklarsanız daha iyi anlayacağım. Ne diyor? Dil, dil dil dil dil Nedir bu dil? Yani hani dil üzerinden bir şey açıklamaya çalışıyor ya. En azından adamımızdaki dil nedir tamam? Dil sadece burada anlaşılıp anlamda mantığın dili. Yani ikinci dönemde onun dil oyunları diye bir kavramı var. Dil oyunları kavramında çok katmanlı yapısıyla dili ele alıyor. Yani örneğin dolayısıyla ne oluyor? Şu anda burada bulunan insanların, burada bulunmakla kendilerine ait bir dili var. Ama mantığın dili ideal bir dil. yani dili. Yani traklasyon dili. Ses sesle bir ilişkisi olmak zorunda mı peki bunun? Yani bir sesi olmak zorunda mı? Yok, yani öyle, öyle bir şey derdi yok. yok. Hayır. Yani tamamen önermeler dünyasında mantığın mantığın dili. Yani, simgeler veya imler yoluyla ortaya konulan matematiksel bir mi? şeyde, yani 2 artı 2, 4... İfadesi yani e, yargısında olduğu gibi bir cilden bahsedelim. İns Şimdi de yaşayan insan mutludur ve onun için ölüm yoktur. E, görüş alanımızın bir sınır olmaması gibi yaşamımızın da bir sonu yoktur. Zaman ve uzamdaki yaşamın gizeminin çözümü uzam ve yaşamı dışındadır. Tanrı kendini dünyada göstermez. Bunlar hepsi Wittgenstein'ın bahsettiğim taraf ikinci kısmında ortaya koydu. Tüm kitabını olgulara dayandıran Wittgenstein, en niyayetinde olguların yanca sorunların belirlenmesine yaradığını, onun ötesinde bu sorunların çözülmesinde hiçbir işlevin olmadığını belirtir. Bu nedenle onun için gizemli olan şeylerin dünyada nasıl olduğu değil, olduğudur. Yani bütün felsefesini o nasılla ne arasındaki farka dayandıran Wittgenstein, bütün sorunun aslında nasıl sorunu olmadığını, ne sorunu olduğunu şekilde kabul ederek tutuyor değil mi? Biz hani felsefeyi e, genelde felsefeye giriş derslerinde yapılır. Felsefenin e, bir nelik sorunu, bir nedir sorunu olduğunu, onu diğer bilimlerden ayıran şey, temel ayrımlardan birinin bu olduğunu, bilimlerin ise bir nasıl sorunu, değil mi? Nasılla başlayan, hani ele aldığını sesli bir mühendisiniz, nasılını ele aldığını ama biz o şey Gerçekten nelerini, neliğini çünkü değil mi? Onu bir kavram kılmaya çalışıyoruz. Ele aldığımız söylüyoruz ve aslında kendini bir doğa bilimine öykülen bir dil yani e, fiziğe, matematiğe öykülen bir dil kurarak bu dil yoluyla bizim nereye kadar <gülüyor> ne konuşabileceğimizi sınırlayan Wittgenstein doğa bilimini belirledikten sonra benim asıl mevzum budur diyor. Yani doğrudan bunu kitabından tabii ki başta okuyanlar anlamamışlar. Yani kendisi ya da bit genç daha sonra onlarla yazışmalarında bu şekilde dillendiriyor. Ee, dolayısıyla söz konusu olan nasıl ve ne ayrımı ve onun için ne oldu? Benim için gizemli olan dünyanın aslında ne olduğudur diyor. Bir yer, bir bütün olarak dünya. <gülüyor> Ondan diğer anaç filozoflardan ayıran ve belki de Gerçek anlamda filozof kulağında tam bu tavrıdır. Sınırlı bir bütün olarak dünyayı düğümsamak. İşte gizemli olan budur. Bu tamamen bir mantıkçıdan bir filozofa kaydı noktalar. Bir, bu filozofun kendini bulunduğu dünyada nasıl konu olmaya çalıştığıyla bağlantılı bir duyuştur. Yanıt sözcüklere dökülemiyorsa soru da sözcüklere dökülemez. Eğer bir şeyi... Sözcüklere dökemiyorsak... ...ona eski bir soru da ortaya konulamaz. Öyleyse muamma... ...hiç var olmamıştır... ...aslında. Eğer bir soru sorulabiliyorsa... ...yanıtlanabilir de. Bitgençtan bir gizemci'nin ...duyum sayışıyla var olan tüm bilimsel... ...soruklarını yanıtlasak bile... ...bilimin bütün sorunları yanıtlasa bile... ...yine de yaşamla ilgili... ...sorunların dokunulmadan kaldığını söyler. Yani... Bilim, o biraz önce bahsettiğimiz kendini nihayetinde temel önermelere indirgeyen ve karşılan bir şey durumu bulan bütün doğru önermelerin toplamı bilimdir. Wittgenstein için yani hepsi doğru diyebileceğimiz bütün önermeler bilimdir, doğa bilimidir. Bütün bu sorular yanıtlasa bile aslında yaşam sorununa dokunmadan kaldığını belirtir bilimin. Bu durumda ona göre bu soruyu verdiği yanıt aslında hiçbir sorunun olmamasıdır. Yani... Bu bilimin yanıtlamadığı yaşam soruna verecek en doğru yanıt aslında hiçbir sorunun olmamasıdır diyor. 6.52. önemli. Veyahut da eşdeşle bu sorunun ortadan kalkmasıdır. 6.50.521. Dolayısıyla Wittgenstein'ın gizemli olarak tanımladığı şeyler dile getirilemeyen ne varsa onu içerir. Sonuçta kitabının sonunda felsefenin doğru yönteminin doğa bilimlerin önermelerinin dışında hiçbir şey söylememek... Veya söylemeye çalıştığımızda ise bu önermenin bir göndergesinin olmadığını göstermek olduğunu söyler. Hedat'ın değişiyle gençler de için felsefe kendi imkansızlığını keşfeder. Yani dilinin aşılmaz sınırlarına daha iyi bir ifadeyle kendisi için dil olan aşılmaz sınırlarına çarpar. Burada kastedilen şu arkadaşlar. E, ne, ne zaman ben bir şey üzerine konuşsam bunu hep bir dil yoluyla yakıyorum. Ve kendisi dil Orada e, biz hiç farkında olmaksızın duran bir şey, aracı gibi duruyor. Oysa her düşünce içerisine sinip o düşünceyi nasıl oluşturabileceğimizi bize dayatan bir araç. Bir araç olmaktan çok, hani dil varlığın evidir diyor ya hayde gel. bir şekilde kendi içinde büyüdüğümüz bir şey. Yani o dil içerisinde biri oluyoruz, o dil içerisinde kendimizi belirliyoruz, o dil içinde düşünüyoruz. Ve sanki o dil yokmuş gibi ele aldığımız nesneyi kavrayabileceğimizi varsayıyoruz. Dil öylesi bir şey ki filozof her ne zaman onu aşmaya çalışsa yine kendi önüne bir başka sınır olarak bir dil buluyor. Wittgenstein'da aslında yapmaya çalıştığı tam bu. Dil bizi nasıl ve nerede sınırlıyor ve nereden sonra artık dilin sınırların ötesine geçiyoruz. Bunu ortaya koymaya çalışıyorum diyor. Bu nedenle doğru yöntem tam da söylenebilecek, söylemek ve onun ötesinde susmak. Zaten son önermesi kendi önermeleriyle ilgili. Diyor ki aslında benim bütün önermelerim de anlam dışı ve da saçmadır. Ama onların var olan anlam dışılığını veyahut da saçmalığının anlaşılması için bir araç olarak kullanıldıktan sonra atılması gerekir. Ona göre kim ki bunu başarır? Dünyayı olduğu gibi görür. Geriye kalansa Wittgenstein sadece okurundan değil, <gülüyor> kendisinden de beklediği bir suskunluktur. Yani Wittgenstein, e, Hegelintin'in fenomenolojisinde yaptığına benzer bir şey yapıyor. Aslında çok benzer bir şekilde gerçeklikle doğruluk arasındaki boğa birbirine yaklaştırıyor değil mi? Çünkü birisi ontolojik bir bakış açısıyla ele alınacak bir şey. Gerçeklik bir var olma tarzı. Doğruluk, bilgisel bir şey. Bu ikisini ne yapıyordu? Gerçek olan ustaldır, ustal olan gerçektir diyen e, Hegel, ikisinin de insan ürünü, yani bir kültür ürünü olmakla, yani bizim bilme iddiasında olduğumuz şeyin kendisinin gerçek olduğunu ortaya koyuyordu. Ve bunu tini fenomolojisinde anlatabilmek için kendilik bilincinin senin de konunun olduğu gibi geçirdiği uğrakları belirleyerek en nihayetinde onun zemini olacak bir mantık biliminin üzerine olacak kavramı, bu taktiğini neyse onu ortaya koyuyordu. Aynı şeyi Wittgenstein şöyle yapıyor, önce o gerçeklik ve doğruluk arasındaki bağı ortaya koyuyor, bunu dil-dünya karşılıklı üzerinden yapıyor, onun o bağı belirledikten sonra artık dil yoluyla neyi dillendiremeyeceğimiz ve yanlışça gösterebileceğimiz ortaya koyduktan sonra Bakın ben bu kadar konuştum ama aslında benim yaptığım da en başından beri dil yoluyla dillendirilebilir bir şey değildi. Sizden beklediğim şey bunu anlayın yani hani bahsettiğimiz bu bütün felsefi sorunların dilin mantığının yanlış anlaşılmasından kaynaklandığı sorununu kavrayın ve buradan sonra konuşacağız mevzu konuşacağız bir kavrayış geliştirin. Eğer bir şey söyleyemeyecekseniz sus. Yani ben de burada artık susayım. <gülüyor> yani tabii arada hoca da şey yaptığı birçok ayrıntıyı, özellikle dil kısıtlı dünya bağı üzerinde çok teknikli ve oraları atladım. Yani bunun mesajı da 67 sayfasına denk geçiyordu. Wittgenstein ee, susmamış. Ben de söylediğim gibi yıllar sonra e, Piero Strapa diye bir e, İtalyan mimarlı yaptığı bir konuşma sonrası ne, nedense tekrar bu konuları düşünmek zorunda hissetmiş ve yine tekrar bu konuya dönmüş ve çok farklı bir felsefe geliştirmiş. Ama nedense Wittgenstein deyince Wittgenstein'ı yapan temel şey bu Trafstatus henüz 20'li yaşlarında belki birçoğunuzdan çok da yaşlı olmadığı bir yaşta şaşırtığı bir şekilde bu eserini yayınlayarak bu kadar farklı şeyi etkileyebilmiş olması da başka bir şaşırtıcı tarafı ama burada, yani benim o hani konuşulamayan konusunda susmak mı gerekir sorusunun yanıtını eğer bana sorarsanız, ee, Wittgenstein bir şekilde susmayarak, her ne kadar susmak gerektiğini söyleyerek, yanıtlasa da ilk dönemde, susmayarak asıl yanıtı verdiğini düşünüyorum. Ee, etik, estetik, değil mi? değil mi? Bizim bugün doğru eyleme, eee... Veyahut hatta yaşamak istediğimiz dünyaya ilişkin birçok düşüncemiz var. Bunların hiçbir tanesinin Wittgenstein'ı anladığı anlamda dünyada bir karşılığı yok. Yani dillendirilebilir şeyler değil. Ama biz onları dillendirmekten hala vazgeçmişte değiliz. Wittgenstein bize e, felsefi sorunların yani felsefenin görevi ikinci dönemde diyor ki sineğe sineğin içinde bulacağım kovanozdan çıkma görevidir. Yani felsefe Sinek nerede? İçinde bulunduğu cam kavanozdan çıkarmaya için bir kılavuzdur. Burada aslında cam kavanoz arkadaşlar değil. Ama değil dil sanki sinek değil mi? Bir sağa çarpıyor bir sola çarpıyor. Cam kavanozun içerisine koyduğunuzu düşünün. Bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Ve dünyayı o yerden görüyor. Ama bütünü dışına çıkamıyor. İşte filozof da arkadaşlar sineği alacak cam kavanozdan çıkaracak. Bakın bu size değildi. Yol gösterecek. Veyahut da yol gösterecek yapabildiği kadarıyla. Ee, diyecek ki bakın işte biz size ancak bunu yapabiliriz. Yani e, diyalektikçi nasıl Platon'da bir kılavuzdu. E, Veyahut hatta nasıl Kant felsefe yapmak öğretilmez felsefe pardon felsefe öğretilmez felsefe yapmak öğretilir diyordu. Çünkü bu sizin sadece kendi başınızda öğreneceğiniz bir şeydir. Wittgenstein'de aslında dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor. Ben size bir kavrayış gösterebilirim. Siz bu kavrayışı kavrarsanız altınızdan merdiveni atın ondan sonra düşünmeye başlayın diyor. Yani bu noktada bunu sizin kendiniz bulacaksınız. Ama daha sonra Wittgenstein'ı okuyan herkes aynı noktaya varmamış. Kimi bulmuş kimi bulamamış. Tabi bunu Wittgenstein'e sorsak çok acımasızdır Wittgenstein'de. Herkesi bu konuda çok çabuk yargılıyor. Ee, kendi hocalarını, kendi arkadaşlarını dahi e, bir tek Ramsey diye bir e, genç var. O zaman çok erken yaşta ölen. Onun kendisini anladığı ilk bir yerde vurguluyor. Çok, e, çok o da 20 yaşları başında bir makale yazıyor Traktatus'la ilgili. Kendisi Russell'ın bile. Sırf bu kitap yayınlatsın diye yazdığı ön sözü kendisini rededen biri. Dolayısıyla nasıl bir filozofla karşı karşıya olduğunuzu umarım bir resmini çizdim. Bütün meselesi aslında söylemediği, söylemeden bıraktığı mevzu olan bunun içinde bize sadece bir bilinç düzeyi öneren bir filozof. Birçok filozof gibi bu konuda birçok başka filozofla da uzlaşıyor. Size bir sorunun sorunun yanıtını vermiyor. Hani derler ya felsefe ee, yanıtlarla değil sorularla ilgilidir. Hayır. E, felsefenin vereceği yanıtlar da vardır ama doğru soru yanıta ilişkin doğru kavrayışı içerdiği için doğru sorularla ilgilidir. Ve bizim açımızdan Wittgenstein'da bize doğru soruyu sormanın yolunu bu kavrayışı göstermesi açısından ne anlamda başardığına ilişkin olarak değerlendirilmesi gerekir. Pardon bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Dilöz'ün eee Wittgenstein hakkında felsefeyi katleden adam e, yargılamasını hangi açıdan ele almalıyız? Yani o, şimdi yola çıkarken Ben Dilöz'ün Wittgenstein'la ilgili söylediklerini bilmiyorum doğrusu. Yani niye söylediğini. Ama Wittgenstein e, şöyle bir şey vardır. Hı. Böyle biraz önce Heidegger'den bahsettim ya. Mesela Heidegger'i belli bir Şeyi temsil eder. Wittgenstein diyelim bir şey, başka bir düşünce akımı var, temsil eder. Mesela Wittgenstein'ı kendisine önemli atıveren herkes Heidegger'in bütünüyle zırvaladığını söyler. Yani hani böyle felsefi yaklaşılır onlar arasında bir geçsizlik de var. Yani değil mi? Atın çöpe. Hiç işler. Ne demek ki bu Wittgenstein açısından? Değil mi? Traktos'a hiç işliyor dediğin zaman ne demek istedi? Belki Döloz'ün tam da hani bu ifadede edildiği anlamda yani bunu tam varsayımsal olarak kanıtlıyorum. Ee, bizim aslında felsefe diye yıllardır konuşa geldiğimiz bir dili kısırlaştırdı ve arkadaşlar siz bunun için çıkamazsınız dediği için katlettiğini söylüyor olabilir. O suskunluk aşamasında belki de şey yapıyor. Yani Ama bir aslında hani yani Wittgenstein'ın işte şu nedenle Wittgenstein'ı kendisine kılavuz belirleyen insanların Wittgenstein'ın anlatma biçiminden dolayı Wittgenstein felsefeyi katlettiğini söyleyebiliriz. Sanki biraz da o sistematik sekteye uğrattığı için. Yani bakıyorsunuz işte bir sistematik kuruyor ama bu sistematik sanki özneyle ilişkilendirilen bir sistematik olmuyor bir Yani şimdi Deleuze'ün felsefesine baktığımız zaman Platon'dan itibaren bir düşünce silsilesini silesinin sonucunda yeni bir açılım getirmeye çalışırken aslında e, Metgenstein sanki bütün bu geleneğe ve e, inanılmaz bir tepkiyle yeni bir şeyler ortaya koyacağım iddiasıyla o işte geleneği göz ardı etmeye çalıştığı an, anlamaya çalışıyor. Ama bunu söyleyen e, Döloz Nietzsche'yi pek sever. Nietzsche'nin kendisi de aslında aynı tavır göstermiştir. Kendisinden önceki felsefeyi Değil mi? Bütünüyle dekadansa düşmekle suçlamıştır. Ee, yalan üstüne adlı şeyde değil mi? Şöyle diyordu. Doğruluk bir doğruluğun olduğu düşünenlerin bir yanılsamasıdır. Hani, bütünüyle doğrulu boşverin aslında doğruluk dil içerisinde bir metafordan başka bir şey değildir. Vazgeçin bundan diyor. Bu anlamda aslında gençtaylar Nietzsche çok farklı iki şeyi yapmıyorlar. Yani, yani doğruluk bir metafordan başka bir şeydir diyen Nietzsche'den ne kadar farklı bir şey söylüyor aslında Wittgenstein bunu söyleyerek. Yani bütün sorun aslında hakikat sorunu değil, hakikati önle, öncelleyen bir anlam sorunudur. Fazla nihilist gibi geliyor bana Wittgenstein. Şimdi susma aşamasına geçirdikten sonra artık söz tükenmişti. Diyerek sanki bir takım şeyleri tüketiciyormuş. Yani nihilist değil de çok böyle e, gel gitleri olan bir şey, bir yanı da var. Yani kendi yaşamına baktığınız zaman yani Wittgenstein Dönem dönem intihara takıntısı olan. Hatta iki abisi de intihar etmiştir. E, i̇lginçtir. Onu en çok etkileyen eserlerden biri de o dönem ismini şu anda hatırlayamadım. E, 20'li yaşlarda kendini öldüren bir Yahudi. E, genç e, cin. İntiharla ilgili e, bir kitabı. Ve hani böyle şeyleri de var. hani Bir nihilist Tabi bu intiharla bu kadar hemhal olmuş bir düşünürün. Bir nihilistik yanı olmadığını varsaymak da şey olur, hata olur ama bu neistik yani ne kadar felsefesinin merkezinde bence değil. Yani e, felsefesi ama bir şey, şey söyleyebilirim. Tabii o ki. O bitkiş yani Aristoteles veya Platon'u çok fazla okumadıysa Hiç okumamıştı. Yani. Hiç okumamış. Hayır. hayır. De, o, o, yani bakımdan bu bakımdan suçlanamazdı şey yani yani bir felsefeci değil. Yani meslekten bir felsefeci değil. Ben en başta da söyledim. Yani bakın şu Fenar okumasaydı Kant'ı bile bilmeyecekti. Ee, belki de birçok filozofu bilmiyor da yani Hegel'i biliyor mu bilmiyoruz. Hegel'i biliyor yani ona önermişler zaten Hegel'i. Yani, de, çok ama net ama okumuş var. mu okumamış mı bilmiyoruz yani önerilmiş ve hatta Marx'ta biliyor mu? Tamam gerçi e, biliyor olabilir şu nedenle bir süre e, Rusya'ya Yerleşme, Sovyetlere yerleşme. Rusya döneminde. Yani evet, Hegel ama işte oradaki bir Rus bilimlere şeyindeki bir e, arkadaş dost dediğini birinin önerileriyle tanışmış olabilir ama ne düzeyde bir tanışıklığı var bilmiyoruz ama çok iyi bir felsefe tarihi bilgisi olmadı açık. Yani böyle filozof niteliği garip bir şekilde üstüne oturmuş bir filozoftan bahsediyoruz ama hiç bir yani. Augustus dünyanın en büyük filozofu. Yani birçok August düşünür tarafından kabul ediliyor. O nedenle de yani yasıyamayacağımız bir yanı var. Ve de çok yanlış anlaşılmış. Yani bunu ben söylemiyorum. Bunu ben söyleseydim bu hocaalığa bir şey olurdu ama yani bunu nereden alınıyoruz? Wittgenstein deyince yani bir spektrumun bütün renkleri aynı zamanda şey yapıyor. Yani çok farklı şeyler çıkıyor. Yani hangisi Wittgenstein? Bilemiyorsunuz. Gerçi bu sadece Wittgenstein'ın değil, birçok farklı filozofun da başına gelen bir şey. O bakımdan hani filozof olmak da belki sürekli böyle yanlış anlaşılmayı göze alarak. Hani Deridan ünlü bir lafı vardır yani ben bir şey söyleme riskini göze alıyorum diye. Yani çünkü bir şey söyleme riskini göze aldığınız zaman sürekli yanlış anlaşılma de göze alırsınız. Yani Derrida belki bunu söyleyerek Wittgenstein de şey yapmış. Wittgenstein bir noktada bir şey söylemeyerek bu riski göze almış, başarmış. Ama Dölözün Wittgenstein ile ilgili söylediklerini bence tamamen Wittgenstein'ın daha sonradan e, kılavuzlu olduğunu düşündüğü yani onun kendisi değil de hani e, Wittgenstein'in kendine kılavuz aldığı düşünen düşünürlerin felsefeyi özellikle büyük bir bölümünü atın çöpe yakın modunda değerlendirmesi olabilir. Yani ben Dölözü yani o kadar iyi bilmiyorum ben yani Wittgenstein açısından nasıl değerlendirdiğini. Yani bilmiyorum, umarım bir Wittgenstein resmi sizliğinizde çizebilmişimdir. Yani çünkü hani Wittgenstein de sadece, birçok filozof böyle hani bir şeye sığmaz. Bu bir kişinin çalışma alanının ötesine geçer. Bunlar büyük filozoflar. Yani her ne kadar bir tane kitabı varsa da yayınlanmış yaşarken. Bakın üzerine binlerce belki makale, yüzlerce kitap yazılmış. Peki burada bizim anladığımız, anlamadığımız ne söylenmişin mensü dönüp dolaşıp sürekli artar da artar noktada hani e, belki Aristoteles'in de söylediği gibi hani bir yasa bulup ilk ilke bulup orada bizi durdurması sağlaması gerekiyordu. Kendisi Aristoteles'e okumuş olsa da susarak bu ilkeyi bulduğunu iddia edebiliriz belki Aristoteles ilke. Şey, şey Tabii. Ki. Ne bir bu var. yani siz belki daha iyi yorumlarsınız. Lakan kelimelerle ilgili söylüyor. Evet. doğru hiçbir zaman söyleyemeyiz çünkü söyleyecek kelimemiz yok diyor. E, tabii, doğru onun için diyor, bilinememezlikle veya tam doğrulukta onun için tam çatışma Ne değildir diyor. Wittgenstein'in olayı da aşağı yukarı da bu Lakan'ın söylediği yani, şeyde bilmiyorum. Yani, yani de, dil de, bilinçaltı gibi yapılanmıştır diyor Lakan. Bilinçaltı dönemi açısından yeni bir kavram. Yani teknik açıdan baktığımız zaman... Ee, insanın bilinçli yanı iceberg'in görünen küçük bir kısmı aslında bilinç. Çok geniş bir şey. Dilde o bilincin bütün o genişliğini içinde taşıyor. <gülüyor> yani biz sadece iceberg'i bilebiliyoruz. veya iceberg'le ilgili konuşuyoruz ama iceberg'i söylerken o büyük kitleyi yok sayıyoruz ve bunu bir şekilde hep yok sayacağız. O anlamda belki de değerlendirilebilir. Yani dilin kendisini baktığımız zaman Lakanda da gerçi lakanın kendisi de ee, ...çok iddialı bir filozof, yani... Dil konusunda da... Ricœur'la atışması üzerinden, yani seminerleri var malum Laka'nın. E, bir Semirle Freud Freud'la ilgili seminerin sonrasında Ricœur'u özellikle izlemesini istiyorum. Belki bilirsiniz, Ricœur'un da Freud'la ilgili bir eseri var, Freud ve felsefe diye. Akşam arıyor, diyor ki, ne anladım, vallahi dedim, o kadar şey konuştu, hiçbir şey söylemedim, diyor. Tak diye kap telefonu kapatıyor, hani... Ondan sonra Nietzsche'le bütün ilişkisini kesiyor. Yani böyle de bir filozof hani bu filozofların da mesela Wittgenstein Popur'la ünlü bir atışması var Karl Popur'la. Dolayısıyla hani bu filozofların böyle yanları da var ama onlarda iddialı olan yerinin altında yatan her ne kadar bu kelimeyi kendileri kullanmasan, da dikkat onu görmeye çalışmamız gerekiyor. Bu noktada hakikat Wittgenstein açısından bizi dönüp dolaşıp ...dillendirilemeyeceğiniz bir nokta da aramamız gerektiği sonucuna götürüyor yani. Tam şey Tabii ki yok. E, dile getirilemeyen şeyler hakkında susmak gerekir. Biraz e, Kant'taki Shine mevzusuna benziyor. Evet. E, kant'a baktığımızda aslında... Ee, düşüncenin sınırları içinde dile getiremeyeceğimizi söylediğimiz bazı şeyler var. Evet, bunlar aynı olarak, zaten bu alamda. E, bunlar hakkında konuştuğumuzda ne oluyor? İşte, şahin'e düşmüş i̇şte, Evet, çat, çatışıklı Evet. <gülüyor> ama mesela Kant'ın bilimleri kendi düşünce sisteminde, özellikle teori felsebesinde kurucu olarak kullandığını da görüyoruz. Yani Tanrı'yı, Tanrı hakkında konuşamıyoruz ama Tanrı olarak da ilkeyi şimdi ide olarak yani aslında konuşamadığımız, dile getiremediğimiz şeyler hakkında kampta da konuşuyoruz. Ama o şöyle dillendiriyordu, kesmek istedim ama hani insanın doğası gereği kendisini sormakta koyamadı sorular var diyor. Yani mesela hani bakın biz bunu bunlar fenomen alanında karşılığı yok. Fakat nedense biz bu soruları sormaktan duram, hani duramıyoruz. Ve hani Madem bu soruları soracağız, biz bunlarla ilgili belli ilkeler ortaya koyalım. Evet, Değil mi? Evet, evet, ben de aslında biraz bunun, bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Niye Wittgenstein susuyor mu? Wittgenstein'de ee, bu dile getiremediğimiz şeyler üzerinde ne yapacağız? Çünkü burada Yani Wittgenstein e, açıkça susarak kendi yanıtını vermiş. Ama sonra da dediğiniz ki susmamış. O yanıta inanmaktan biraz vazgeçtiği için ama. Yani e, çünkü Wittgenstein hayatını bir... Ee, sorunun zihninde kurcalandığı çok geniş bir süreç olarak değerlendirirsek bu süreç onda bir döneminde susmaya neden olmuşsa da işte bir döneminde artık susmanın yersiz olduğunu çünkü dil dediğimiz şeyin mantığın dil olmaktan çok öte bir şey olduğunu kavrayışına geldi. Onu sormak istiyorum. Dil mantığın sınırlarını dışından çıkıyor. Herhalde bir gençler. ikinci dönemiyle Dil, tek dil yerine, mantın dil yerine dil oyunlarını kullanarak bütünüyle farklı bir Wittgenstein. Yani kısaca bir bahsedebilir misin? Yani ikinci dönem işte biraz önce de söylediğim gibi bu ilk döneminin ilk başta bir temelde yatsınması üzerine kurulu gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Yani benzer mevzular dil dünya bağlantısıyla aynı şekilde ele alınıyor. Fakat bu ee, dili bir alet kutusuna benziyor, benzetiyor. Yani sonuçta birçok şey var içerisinde ve kesinlikle bakın. Mesela ben ikinci dönemi e, Bahtin'le daha iyi anlatabilirim belki. Bah Mihail Bahtin diye filozof var. Onun eterogrose diye bir kavramı var. Dili nötr değildir diyor. Yani e, ideolojik olarak yüklüdür. Ve çok katmanlıdır. Her zümrenin kendine ait bir dili vardır. Buna benzer bir şekilde Wittgenstein için her zümre demiyor. Dil çok katmanlı ve tarihsel ve toplumsal olarak yüklüdür demiyor. Bunları demiyor ama aynı şeyi söylüyor. Yani dil oyunları var, çok çoğul diller var. Ve bu dillerin kendi kullanım şeyleri var. Anlamda dil içerisindeki bu kullanım tarafından, bağlamı tarafından belirleniyor. Bu tabii giderek başka tartışmalarla da iç işe geçiyor ama hani ikinci dönem Wittgenstein hermotikle çünkü yorum sorunu var. Yorum diye bir kavram ele alıyor. Ee, aynı şekilde postmodernizmle değil mi? Lyotard mesela dil oyuları kavramı kullanarak kullanmış yani o postmodern durum içerisinde bir yerde. Dolayısıyla e, yani Wittgenstein kitap ikinci dönemi çok çok daha farklı bir tartışma içerisinde şey yapılması gerekiyor ama e, susmamış Susmayı da tercih etmemiş bir dönemden sonra, e, nitekim son döneminde de yani e, konuşmak gerektiğini özellikle nasıl uyanılıkya geliştiğini özellikle vurguluyor. Yani dünya hakkında, etik hakkında, estetik hakkında yani bir şey söylememiz gerektiğini kabul etmiş. Ama işte ilk döneminde malum gençlik diyelim, <gülüyor> bir filozof yani. Sanki burada e, yerine, Sanki burada gerçek dünyanın ötesinde bir gerçeküstü dünyanın e, <gülüyor> kapılarını açar gibi, yani sanat sanatsal boyuta geçer gibi bir e, tavır da var. Tabi sanatla ilgili <gülüyor> benzer bir değişi var. Sanat tane hani bize o duyuşu veriyor ona göre. Chopinarcı bir tarz var. Yani biliyorsun sanat Chopinar'da bir kapıdır. Niçeden o kapının? istemesi için güç istemesi temel anahtar olduğunu söyler. Yani değil mi? E, o, bu uygarlığı özellikle e, Apollon Diyonoscu uygarlığı e, şekilde dekadansa uğratan ve en nihayetinde Sokrates'i temsil ettiği hakikat perest, e, bir kültürü öpren plan çıkarda bu anahtarı artık yeterince çalışmıyor olması belki. Dolayısıyla hani Nietzsche'nin Schopenhauer'un bulduğu şeyi aslında Wittgenstein'da görüyoruz zaten görmemesi imkansız. O dönemin bir anasında yaşayıp da sanata kör kalmak mümkün değil. Yani her şeyiyle sanat içinde yaşıyorlar. Şiir falan alışma hocam. Ee, olabilir. Yani çok emin değilim o yüzden yazmış diyemem. O yüzden şey adına çok net koşanları falan var mı? Onun? Ama mesela birçok şairi, mesela Rilke'yi destekliyor. Yani o dönem e, İlk elinde kalan şeylerle, parayla, çünkü zengin bir aile, o dönemin mesela böyle aykırı, çok rahat destek bulamayan şair ve düşünürlerin edebiyatçıları destekledi. Bunlardan bir de Rilke olduğunu iyi biliyorum. Ama kendisi şiir, hatta ilginçtir. Yanlış bilmiyorsam Rilke'yle tanışacağı sırada Rilke vefat ediyor. Yani öyle. yani öyle bir durum da vardı yani yanlış hatırlamıyorsam. Valla benim anladığım kadarıyla üçüncü dönem olsaydı hayatında şair falan olurmuş gibi bir hali var. E, Heidegger ikinci dönemde de zaten topor yatıyor. Hmm. Yani varlığı. Ve sonra ikinci dönemde bir poetik bir dönüşüm yani yaşıyor. hani yani, onda da öyle bir N dönüşüm görüyoruz. de var, yani Chopinard'a da var hani... Bilemiyorum belki ama yani yine de az yaşamamış ya. Yani, Altmış yılında Hı. yaşamış. Yani da oldu 50 yılında mı? Yani tamamen 60 yılda olsa yaşamış yani. Çok değil belki şimdi bizim açımızdan ama... Yani yine de iki tane farklı yani felsefe ortaya koyduk. Şey Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz, çok anda kalmasın onu söyleyeyim. İlk döneminde benim anladığım kadarıyla susmaktan kastı şu, şimdi ve burada bazı şeylerle ilgili artık bir şey söylemek mümkün olmuyor onun için. Benim anladığım kadarıyla. Hı -hı. Susuyor. Bir süre sonra tabii o şimdi burada geçtiği için, o zeminle kaydığı için altın artık yeni bir şeyler söylemeye başlıyor bana kalırsa, yani bu anlamda, bu, bu izlek üzerinden gidersek, bir üçüncü dönem olsaydı hayatında bunu sanat üzerinden söylemek gibi bir niyet olurdu diye yani, hayal ben, ettim şu an. Kalın. Yani o tamamen varsayım ama hmm. olabilir tabii. Hani edebiyata ee, yani, çok ben, kör biri değil örneğin, onu çok iyi biliyorum. Yani edebiyatla ilgili çok belirli düşünceleri olmadığı için ee, hani anıştırmalı, hani böyle fragmanlar haline söyledikleri var. Onlar da çok kapalı. Yani Wittgenstein zaten bir hani öyle kopalı yazmayı da çok seviyor. Hani içine ne ekle yani içeriklendirmek adına ne söylersen söyleyin uyabilir. Bu nedenle ne desek bir yerden sonra hani biraz nafile olacak. Yani bilemedim ama yani umarım kafanızda dediğim gibi Wittgenstein resmi çizim. Yani ben ben bütün gayem zaten bir resim çizmeye çalışmaktı. Ee, yoksa tartışmaların sonu yok yani Wittgenstein ve de herhangi başka bir filozof için aynı şey geçerli. Ama burada sorun yani Wittgenstein'ın Kartezyen düşünceyle hesaplaşan bir felsefecisinden biri olduğunu belirlemek. Yani bu bakımdan belki Descartes'ı anlatan bir başlık da olabilirmiş hocam. Hani Descartes çünkü bütün hepsinin başında çok yalın bir şekilde sorunu ortaya koyuyor ve kendisini bu sorunun merkezine yerleştiriyor. Bunu yaparak ...bizim hani doğa bilimler için... ...kesinlik iddiası çok rahat değil mi? ...hani buna inanıyorlar zaten... ...bu işin asılını ortaya koyuyorlar... ...ama soru nedir sorusu olduğunda bu kadar net değil. Dolayısıyla... ...Wittgenstein'da bu nedirini... ...yani bu sorunun, bu kesinliğinin nedirini... ...dilin... ...bu mantıksal ilk dönem için söylüyorum... ...formu içerisinden... ...bulabileceğimizi ortaya koymaya çalışıyor. Bakın... ...dil bunu söyler, buraya kadar söyler... Ama konuşacaksanız doğa bilimiyle ilgili bu kadar konuşalım. Ha, Bu yine de bundan sonra söylenemeyecek e, bir şeyler olmadığı anlamına gelmez. Ama biz onları söyleyemeyiz. işaretler gösteririz. Gibi bir şey. Yani çok kabaca bilmiyorum bilmiyorum. Yeterli olduğunu bir sonuçta mecaz ersebiliyoruz. Var mı arkadaşlar başka sorusu olan? Ben de Çay'ı. ne olmuştur? <gülüyor> yani bir Einstein... Yani Heidegger gibi böyle politikal ilişkisi aslında çok sorunlu bir, bir... Hani şimdi benim diğer filozoflar gibi çok politik alanda oturup bir şeyler söylememiş. Söyledikleri de çok kendi kişisel süreçleriyle bağlantılı. Dolayısıyla e, yani politik yansımaları çok net çizilebilir değil. Yani ben en azından ona hakim değilim. Yani belki mit bir de bir mantıkçı matematikçi tarafıyla düşündüğünüz zaman yani politik alana ilişkin söylediklerini çok böyle e, yorumlayarak bir şey söyleyebiliriz. O da ne kadar doğru olur bilemiyorum Yani bir politik düşünür yok. Yani teknik anlamda bir dil felsefecisi var. Bütün mevzusu bahsettiği gibi Dünyayı bir bütün olarak duyunsa eş olan ve bunu bütünü nasıl ele alacağını kendi kafasında bir yere oturtmaya çalışan bir filozof. Daha çok o anlamda arkadaşın söylediği gibi bir sanatçı edası var. Hani çok böyle şey olmasa da hani bu matematikçi kimliğinin altında saklı bir sanatçı var. Onu filozof kıran bu kadar mantıkçı ve matematikçi görüp bu kadar sanatçı gibi bazen konuşuyor olması belki de bilemiyorum bu tamamen bilmiyorum. Koyle hangi yani dönemsel olarak önce mi, sona mı geliyor bu dönemler? Kimde? Fuko. Fukodan önceden. önce de. Önce geliyor. Tabii de. Fuko tabii. hiç değinmiş midir acaba? Ben onun bunu hiç Fuko değinmedim. Yani o, şimdi e, gördükten şeyler var. Ama sanat tarihi üzerinden mi? Şimdi e, çok hakim olmadığım bir mevzu üzerinden Fuko yani çok bildiğim biri değil yani okudum ama çok iyi bildiğim biri değil. Yani değinmiş midir? Ben yani, değinmiştir. Yani şey içerisinde geçtiğini iyi biliyorum. Hani Wittgenstein adı geçiyor. Ama onu nasıl ele alıyor bilemiyorum. Yani bundan mesela e, iki yıl önce Alain Badiou'nun buraya geldiğini, biz, e, ben bir yerde Monocle diye bir şeyde çalışıyorum. O düzenleme komitesindeydim. Onunla konuştuğumuzda Wittgenstein'ın çok önemsediğini ve Wittgenstein'ın 20. yüzyılda felsefi olarak en çok hesaplaşılması gereken bir filozof olduğunu söylediğini biliyorum. Mesela Alain Badiou'nun. Ama hatta e, Gençlerle ilgili bir kitabı da var, e, bizim Türkçe'ye çevirmeye çalıştığımız. E, fakat da mesela Alain Badiou gibi bir filozof çok başka yerden gelen gençler ele almışken yani, anlamda ele almış mı? Bilmiyorum, yani çok aküm değil mi? Umarım dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi bir resim çizmişimdir sizin yüzde. Yani en niyetinde bütün mevzu benim anlayabildiğim anlamda size bunu anlatabilmekti. Bu bir şekilde zaten sonuçsuz bir süreç. Yani ne kadar resim edersek resim edelim. Bir genç madem resim şeyini bahsediyor. Bu resim son, son şeyini bulmayacak. Hani yine bu ahdını çok severim. Ee, onun ünlü bir lafı var. Dünyaya ilişkin her şey diyor. Hep gelecek de ve daima gelecekte kalacaklar. Yani dünya ya ilişkin nihai hiçbir söz söylenemez. Bu söz, o Nazlı hani o geleceğe ilişkin söyledikleri şiirde olduğu gibi yazdı. Yani doğmamış bir çocuktur hep. Yani hiçbir zaman doğmayacak ve son sözde söylenemeyecek. Bu sadece bir genç felsefe içindeyim. Bitgenstein için de belki geçerli bir durum. Dolayısıyla bu son söz... Ama doğum olacaksa Ebe lazımdır ona. Yani <gülüyor> onu Sokrates'e bırakıyoruz. <gülüyor> Madem kendisi bir o görevi seviyor. Artık bir Sokrates gelirse bilemem. Gerçi Sokrates gelse Nietzsche'ye çok memnun olmazdı. Bu işte bitimsiz bir süt. Bu kadar arkadaşlar. Thank you.